Enbiya Suresi 112 ayet olup Mekke döneminin sonlarında inmiştir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İktaraben nasi hesabuhum ve hum fi gafletim mu'arizun İnsanların hesap verme vakti yaklaştı. Ama onlar hala koyu bir gaflet içinde Hak'tan yüz çevirmekteler. Mâ yatihim min zikrim min rabbihim muhtetim illa isteme'ûhu ve hum yel'abûn. Lâhiyeten kulûbuhum ve asarrun mecvellezîne zalemûn.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 Kendilerinden önce imha ettiğimiz hiçbir şehir halkı iman etmedi. Şimdi bunlar mı iman edecekler? وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 Dilediğimiz kullarımızı kurtardık. Haddi aşanları ise helak ettik. <gülüyor> Muhakkak ki hayatınız için gerekli notları içeren, size şan ve şeref sağlayan bir kitap indirdik. Neden düşünmüyorsunuz? وَكَمْ قَصَنَّا مِنْ Zulme batmış nice beldelerin bellerini kırdık. Onlardan sonra da başka toplumlar yarattık. فَلَمَّا أَحَسُوا بَأْسَنَا onlar, bizim baskınımızı hisseder etmez, derhal bineklerine yönelip, kaçmaya yeltendiler. <gülüyor> Yok dedik, tepinmeyin, dönün o içinde şımardığınız refah ve konfora.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 Demek ki o yüce arş ve hükümranlığın sahibi Allah, onların zanlarından, onların Allah'a reva gördükleri vasıflardan münezzehtir, yücedir. La amma ve hum O yaptıklarından sorumlu değildir. Onu sorguya çekecek kimse yoktur. Ama insanlar mutlaka sorgulanacaklardır.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 Onların evlat dedikleri melekler, onun ikram ve takdirine mazhar olmuş kullarıdır. La bil qawli ve hum bi O kendilerine sormadıkça hiçbir söz söylemezler. Sadece onun emirlerini yerine getirirler.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 diyecek olursa, buna karşılık cehennemi veririz. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. اَوَلَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّنْ اَفَلَا يُؤْمِنُونَ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 Yerin insanları sarsmaması için oraya dağlar yerleştirdik. Maksatlarına ermeleri için orada geniş yollar, geçitler yaptık. <gülüyor> Göğü de dengesizliğe düşmekten korunmuş bir tavan durumunda yarattık.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 Senden önce hiçbir insana dünyada ebedi hayat nasip etmedik. Sanki sen ölsen onlar ebedi mi kalacaklar? Senden önce hiçbir insana dünyada ebedi hayat her can ölümü tadacaktır. Biz sizi sınamak için kahşerle, kah hayırla imtihan ederiz. Sonunda bizim huzurumuza getirileceksiniz. Ve <Sessizlik> keferû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 Senden önce de nice peygamberlerle böyle alay edilmişti. Ama alay konusu yaptıkları o azap,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 Biz Musa ile Harun'a Allah'a karşı gelmekten sakinanlar için bir ışık ve öğüt olan Furkan'ı Hakk'ı batıldan ayıran kitabı verdik. <gülüyor> o müttakiler görmedikleri halde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 وَلَقَدْ <gülüyor> Biz Musa'dan önce de İbrahim'e hidayet ve aklı selim verdik. Biz onun halini pek iyi biliyorduk. اِذْ وَقَوْمِهِ مَا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 قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ Yemin ederim ki dedi, siz de atalarınız da belli bir sapıklık içindesiniz. قَالُوا <gülüyor> Onlar, ''Sen ciddi misin yoksa şakacı insanların yaptığı gibi bizimle eğleniyor musun?'' dediler. ''Yoo, <gülüyor> Yo, şaka ne demek?'' dedi İbrahim. ''Doğrusu sizin Rabbiniz...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 İbrahim adındaki bir delikanlının onları diline doladığını işitmiştik. قَالُوا Haydin dediler. Getirin onu halkın huzuruna ki, çekeceği cezaya onlar da şahit olsunlar. قَالُوا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 ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى Fakat bunu dışa vurmayıp sonra yine önceki görüşlerine dönüp İbrahim'e bunların konuşmadıklarını sen de pek iyi bilirsin dediler. قَالَ <gülüyor> أَفَ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 قَالُوا حَرِّقُوهُ وَنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ Eğer yapacağınız bir şey varsa dediler, o da bunu yakmaktır. Böyle yapın da tanrılarınıza sahip çıkın. قُلْنَا biz ateşe şöyle ferman ettik. Dokunma İbrahim'e, serin ve selamet ol ona. <gülüyor> Hülasa, onu tuzağa düşürmek istediler ama, biz asıl onları hüsrana uğrattık. Asıl tuzağa düşenler, kendileri oldular. Ve onu Lut ile beraber kurtarıp bütün insanlar için kutlu ve feyizli kıldığımız diyara ulaştırdık. Ve onlara وَكُلَّنْ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّتَنْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاتِ وَإِيْتَاءَ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ Ona ayrıca İshak'ı,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 onun emrine verdik. Biz onları gözetim altında tutardık. وَاَيُوبَ <gülüyor>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 Onların hepsi sabır faziletiyle bezenmişlerdi. Bundan ötürü onları rahmetimize aldık. Gerçekten onlar salih ve erdemli kişilerdi. وَذَنَّونُوا إِلَى الذَّهَبِ فَظَنَّ فَظَنُّوا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَظَنُّوا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي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 Doğrusu kendime zulmettim. Yazık ettim. Affını bekliyorum Rabbim. ve ve Onun da duasını kabul buyurduk ve o sıkıntıdan kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Ve zekeriya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 <Sessizlik> i̇şte sizin bu dininiz bir tek dindir. Rabbiniz de benim. Öyleyse yalnız bana ibadet edin. <Sessizlik> emrahum beynahum kullun ileyna Ama insanlar aralarındaki bu birliği paramparça ettiler. Fakat sonunda yine bize dönecekler. ve huve Ve in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 وَحَرَامٌ قَرْيَةٍ لَا يرجعون. İmha ettiğimiz bir memleket halkının mahşerde huzurumuza gelmemesi mümkün değildir. حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاَقْتَرَبَ Nihayet, mevcut ve Mevcuc'un setleri açılıp, her tepeden dünyaya akın etmeye başladıkları, doğru vaadin vaktinin yaklaştığı sıra, işte o zaman kafirlerin gözleri birden kalır. Eyvah bizlere! Biz bundan tam bir gaflet içindeydik. Daha doğrusu kendimize zulmettik, diyecekler. İnneküm ve mâ ta'budûne min dûnillâhi hasabu cehennem, hasabu cehenneme entum lehâ hem siz hem de Allah'tan başka taptığınız tanrılar hepiniz cehennem odunusunuz. Siz hep beraber cehenneme gireceksiniz. âlihetem mâ ve fîhâ hâlidûn Eğer onlar gerçekten tanrı olsalardı oraya girmezlerdi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 ama kendileri hakkında bizden ebedi mutluluk takdir edilmiş olanlar cehennemden uzak tutulacaklardır. La ve hum enfusuhum Onlar cehennemin hışırtısını bile işitmeyecek, canlarının çektiği nimetler içinde ebedi kalacaklardır. لَا يَحْزُنُهُمُ O en büyük dehşet, sura ikinci üfleyiş dahi onları tasalandırmaz. Melekler onları, işte size vaad olunan gün bugündür diye karşılarlar. يَوْمَ نَطْرِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا كَمَا بَدَعْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا <فَاِلِينَ> Gün gelir, gök sahifesini,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 وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ Şu kesindir ki biz zikirden, Tevrat'tan sonra zeburda da dünyaya salih kullarım varis olacaklar, dünya onlara kalacak diye yazmışızdır.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 Sırf bir rahmet vesilesi olman için gönderdik. قُلْ De ki, bana yalnız ve yalnız şu gerçek yolunuyor. Sizin ilahınız tek ilahtır.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 وَاِنْ اَدْرِي Ne bileyim, belki de bu mühlet sizin için bir imtihandır ve hayattan biraz daha yararlandırma için yapılan bir ertelemedir. قَالَ رَبِّشْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَ الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ Rasulullah sonunda şöyle dedi, Ya Rabbi, adaletle hükmünü ver, Rabbimiz Rahmandır, sizin bunca isnat ve iftiralarınıza karşı yegâne müsteandır.